Cenab-ı Hak Sübhane ve Celle buyuru. o gün diyor, dünyada yani nimetlerden elbette elbette hesa hesaba çekileceksiniz diyor. Kimlere kadar hesap peygamberlere kadar. Hepsi cennetlik. Fakat su 6. adetimiz biz peygamber göle toplumları da Peygamber'de hesaba çekeceğiz buyuruyor. Bazen Cenab-ı Hak mesela dünyada da hesaba çekiyor. Mesela Yunus Aleyhisselam dünyada hesaba çekiyor. 40 gün kalacaktı, 37 gün kaldı, 100 bin kişi de iki kişi hidayet buldu, gezi hiç hidayet bulmadı. Tasavvümü bir toplum peygamberine şey yapamadı, anlayamadı. Bu nasıl bir kafkaspetli büyümüş? 3 gün erken çıktı, ümidini kesti. 3 gün erken çıktığı için Cenab-ı Hak balığın karnına attı. Orada istifar etti. Cenab-ı Hak eğer istifar etmeseydi kıyamete kadar bırakırdık bu balığın karnında. Yine o istifarının. Kabulün Cenab-ı Hakk'a ait, bütün ibadet dualarımı kabule muhtaç. Eğer diyor Allah'ın diyor kalem suresi nimet yetişmeseydi diyor, onu diyor kurak bir yere atardık diyor. O peygamber kurak, kurak bir yere, yani Allah diyor Cenab-ı gelen o nimet, yani af nimete, onun istiğfarına, o af nimeti yetişmeseydi onu kurak bir yere atardık buyuruyor Cenab-ı Hakk. Demek ki Cenab-ı Hakk'a nasıl istiğfar edeceğiz, nasıl bir Cenab-ı Hakk'a karşı bir halimiz olacak Velhasıl dünya bir imtihan dershanesi. Burada hepimiz kulluk imtihanındayız. Bu imtihan bir sefere mahsus. ikinci bir imtihan yok. Cehennemdekiler ikinci imtihanı isteyecekler. Fatih 37. ayetinde Ya Rabbi bizi çıkar, güzel bir kul olan diyecekler. Cenab-ı Hak iki şey soracak. Dünyada düşünceye kadar bir zaman vermedik mi? Niçin geldin? Kimin mülkü nesin? nereye? Her şeyin bir mantığı olması lazım. Bu kadar ikram niye? İkincisi bir peygamber gelmedi mi? Bir irşatçı gelmedi mi? Evet yarım ikisi de oldu diyecek. Fakat tekrar dünya imtihanını görürse imtihan olan mantığı ortadan kalkar. Belhasıl bir imtihan dersler için bunun imtihan dersinin farkında Cenab-ı Hak başta var, hepimize nasip eylesin. Bu dünyanın devamında müsbet veya menfi ebedi bir hayat var. Her şeyin bir bedeli var. Dünyada en ufak bir şeyse bir, bir bedelini ödeme durumdayız. Meccanen mümin olarak dünyaya geldik. Mümin bir toplumda yaşıyoruz. Hür bir ezan, hür bir bayrak altındayız. Bir gazetede de bulabilirdik. Bunda bir bedeli var. biraz imanın bedeli Allah'a ödenecek. Bedeli ödenmeyen bir şeyde hak iddia etmek, abesle iştigal etmek bir Müslümanın vicdan ufku geniş olacak. Müminlerin derdiyle, insanlığın derdiyle, bütün mahlukatın derdiyle dert ortağı olacak. İşte kediyle o köpeğin misali gibi. Dul ve eğitimlerle ilgilenecek. Onlar Allah'ın emanetleri. Hasta ve dertlerle meşgul olacak. Dertlerin dert ortağı olacak. Efendimiz buyuruyor. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyuracak: Ey Adamlar hastalanın beni ziyaret etmedi. Kul diyecek: Ya Rabbi sen alem Rabbi kendini nasıl hasta olabilirsen? Eğer diyeceğim o hasta kulun benim rızam için, ibasız, garetsiz, darılmasına, gücelmesine adipsi benim rızam için. Biraz tanımadığım bir hastayı ziyaret etmek, onu teselli etmek, derde derman olmak, o zaman Cenab-ı Hak beni onun yanında bulurdum bu görüyor Efendimiz hastanın duasının meleklerin duası gibi olduğunu bildiriyor. Fakat ibatsız, garetsiz, gücenmesine etmesinler değil. Bu Allah'ı ziyaret etmiş olmuş oluyor. Hatta Efendimiz buyuruyor ki hastayı ziyaret edin ve ondan dua etmesini isteyin. Zira hastanın duası makbuldür, günahı da affedeli buyurmuştur. Velhasıl misaller çok. Bir Efendimiz'den misal verin. E, Ayşe anladı. Saat bir muaz hendek gazbesinin arasında bu kolun damarlarından yaralandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidde bir çadır kurdurdu. Maksadı Efendimiz onu daha sık ve yakından ziyaret etmekti. Berasıl Cenab-ı merhametimin çok geniş olmasını istiyor. Her şey insan için yaratıldı. Yerde ve gökte ne varsa amade kıldık buyuruyor. Ondan Cenab-ı onlar zekatlı için faaliyet gösterirler. Mülk Allah'a ait. Ne mülk fertleri ne de toplumun. El mülkü lillah İslam'ın mülk Allah'a ait. Kul onun tasarrufçusu. Kimine az veriyor, kimine çok veriyor. Az verdiği de imtihandı, çok verdiği de imtihandı. Cenab-ı Hak veririz diyor, o da sevinir diyor. Allah beni önemsedi de der diyor. Halbuki o bu imtihan bel Übünü azaltınız azaltırız diyor. O da üzülür diyor. Allah beni önemsemedi de der diyor. Belki azalması kendisi için hayır onu. Birçok insan yoklukta rahat, huzurlu, varlığa gel huzuru kayboluyor, yanlış şeyleri sarf ediyor. Bir ebedi hayatını helak ediyor, mahvediyor.